Ben sabah namazı olmadan yani imsak vaktinde e, evden çıkıyorum e, iş yerine varınca kadar da güneş doğuyor yani sabah namazını normal gidebileceğim yarım saate yolu trafik yüzünden iki saate gidip namaz girmeden evden çıkıyorum namaz vakti çıkmış oluyor iş yerine varıncaya kadar akşam namazı vakti olmadan iş yerinden çıkıyorum eve gelinceye kadar yatsı gidiyor. Abdestimiz olsa bu namazı arabada oturarak mı buluyoruz veya ne yapıyoruz bu namazlara? Bunu hocama bir zahmet bize açıklamasını istiyoruz. Tabii Kemal Bey hemen soralım. Sizlere de saygılar. Selamlar efendim, hoşçakalın. Tabii İstanbul'da yaşayınca hocam böyle evet, sıkıntılar olacak. Evet, büyükşehirlerde yaşayınca böyle sıkıntılar olacak. Evet. Sabahla ilgili mesela imsak vaktinde çıkıyorum dedi. Evet. İmsak zaten sabah namazların vakti demek. İmsak vakti girmişse sabah namazının vakti girmiştir. Kılınabilir. O yani. Namazı kılacak zaten. Evet. Yani sabah namazının başlangıcı imsaktır. Takvim'e bakacak, imsak yazıyor hemen namazını kılacak. O tamam. Aa, akşam vaktinden önce şeyden çıkıyor iş yerinden. Belli ki beşlerde falan çıkıyor herhalde. Evet. Eve gelince kadar saat yedi oluyor falan. Yatsının vakti giriyor herhalde. Akşam namazını kılma imkanı yok. Bu durumda olan kardeşim ne yapabilir? Yani Cem-i e niyet edebilir. Cem-i ne demek? Akşam namazını yaslı vaktinde kılmaya niyet etmek anlamına geliyor. Evet. Ee, bu, buna niyet etsin. Cem-i niyeti akşam namazı vaktinde bu namazı yaslı namazı vaktinde kılacağım diye niyet eylesin. Efendim eve gittiğinde önce akşam namazının farzını kılacak, evet. kahmet getirip. Sonra efendim arada sünnet namaz olmayacak akşamla yazısı arasında. Yazısı namazının farzını kılacak. Daha sonra sünnet ve vitr namazını kılmak suretiyle iki namazı birleştirerek kılmak dediğimiz o yöntemi uygulayabilir. Fakat arabada geliyorsa diyelim otobüste falan kendi kullanmıyor. Evet. Yani arabada ima ile kılabilir mi? O da mümkün ama en iyisi cem Tehir dediğimiz yöntem yani akşam namazı vaktinde o namazı yası namazının vaktinde kılmaya niyet etmek tarzında bu namazı kılmak şeklinde olabilir. Yöntemini de söyledik. Kahmet getiriyor akşam namazının farzını kılıyor. Sonra yası namazının farzını kılıyor. Arada sünnet yok. Daha sonraki sünnet ve vitr namazını kılmak suretiyle. İki namazı bir araya getirerek kılıyor. Tabii bu durum zorunluluktan dolayı. E, tabii. Kaynşivuriyet'ten dolayı bu var. Evet. Yani en sağlıklı olanı, zaten sağlıklı olanı bir cami bulduğumuz anda e, namaz tabii, eder. Tabii. Mutlaka akşamı kılıp çıkmalı. En güzeli bu. Yani imkanı varsa bunu yapsın. E, sonra rahat rahat gidebilir. Ama hiç mümkün değilse bizim verdiğimiz cevap, hiç imkanı yoksa o bakımdan değerlendirilebilir.